Ee, bir diğer sorumuz, peygamber efendimizden şefaat beklemek şirk midir diye sormuş izleyicimiz. Olur ya öyle şey mi oluyor? Ne şirki olsun? hadis şeriflerde bir defa bazı e, hocalarımız var, ilahiyat hocaları. Bunların sayısı çok az da olsa e, şefaatin olmadığını söylüyor. Geçmişte muhtizli mezhebi e, şefaat yok diyor. Onlar şefaati aslında muhtizli mezhebi yok demiyor. Büyük günahlara şefaat olmaz diyor onlar. Evet. Çünkü büyük günah işleyen kimse dinden çıkar ama kafir de olmaz diyorlar. Yani el mendilatül bein el mendilaten diye bir kurallar var. Yani ne Müslüman ne gavur, kafir ikisinin arasında kalır. Eğer tövbe etmeden ölürse o büyük günah yüzünden ebedi cehennemi kalır diyorlar. Ehli sünnet ve cemaat inancına göre büyük günah işlemek insanı fasık yapar, zalim yapar. Günahkar yapar ama kafir yapmaz. Yani diyelim ki bir adam yalan söylerse, yalan söylemek büyük günahtır. Ee, yalan Yalanın haram olduğunu kabul ettiği halde, yalanın haram olduğuna iman ettiği halde yalan söylerse, e, büyük günah işlemiş olur. Allah'a tevbe etmesi lazım. İşte içkiçer içinde aynı şöyle, e, zina eden içinde aynı şeyi söyle. Peygamberimiz evet. diyor ki, e, kıyamet gününde benim şefaatim ümmetimin büyük günah işleyenlerinedir. Kur'an-ı Kerim'de şefaatin olacağına dair. Bak, peygamberlerin Allah'ın razı olduğu kimselerin meleklerin şefaat edeceğini beyan edeni açık seçik ayetler var. Ahirette kafirlere şefaat olmaz. Münafıklara şefaat olmaz. Müşriklere şefaat olmaz. Ateistlere şefaat tanır olmaz. Şefaat olmaz. Onların yeri cehennemdir. Yani siz Müslümansınız. İmanınıza zararda şüphe yok. Anca nefsinize uydunuz. Şeytana uydunuz. Kö Ahlakaten, ahlakan kötü insanların telkilerine uysunuz büyük büyük günah işlediniz. Diyelim ki namaz kılmadınız veya içki içtiniz veya yalan söylediniz. Tevbe ederseniz Allah şartlarına uygun yaptığınız seviyeyi kabul eder. Ayrette daha onun günahı vebali olmaz. Et teibu minedze mi kemelle Günahına tevbe eden hiç günah işlememiş kuldur. Ama siz imanınız var, günahınız da var. Ama tebe etme imkan olmadı. Mesela işte bir trafik kazasında veya bir kalp krizinde veya bir depremde ölü verdiniz. Evet. <gülüyor> ne olacak şimdi? Yani mutlaka cennete gidecektir imanı mükafat olarak. ehl sünnet ve cemaat inancında denilir ki ayet ve hadislere dayalı olarak efendim bu kişinin hali Allah'a kalır. İmanı varsa, imanı var, günahı da var. Günahlar iki kısımdır. Bir kul hakkı olan günahlar adamın malını çaldınız söz, söz evet. geldiğinde da gıybetini yaptınız. İkincisi de masa Allah hakkı olan. Derim ki namazınızı, orucunuzda eksik var. Şimdi Allah kendi hakkını dilerse affedebilir. Kur'an-ı Kerim'de bunlar ilgili ayetler var. Ya firilmen yeshar ve yuazibmen yeshar. Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azab eder. Evet. Bu ahiret hayatı ile ilgilidir. Dünyada tevbe eden herkesi herkese Allah affedebilir. Allah la yağfiru ve Allah kendisine ortak koşulmasını asla affetmez. Onun dışında dilediğini affeder. Şimdi bir müşrik dünyada iman etse Allah onun günahını affetmez mi? Affeder. Hazreti Ebu Bekir de Hazreti Ömer de müşrikti. Evet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip iman ettiler. İmanla geçmişte müşrik iken işlediği günahları affoldu. Bugün de aynı şey söz konusudur. Burada Allah şirk koşanları affetmez ayet-i kerimesinin yeri ahirettir. Yani ahirette artık daha Allah müşrik kimseyi, kafir kimseyi, münafık kimseyi affetmez. Ama mümin kimseyi dilerse affedebilir. Evet. Kendi hakkıyla ilgili. Efendim diyelim ki Cenab-ı Hak affetmedi. O zaman mesela Kur'an-ı Kerim şefaat edecek, şehitler şefaat edecek, peygamberler şefaat edecek, melekler şefaat edecek. Yani bir şefaatçi gelir, ya Rabbi şefaat ne demek? Aracı olmak demektir. Evet. Ya Rabbi bu kolunu affediver. Peki ya deyip, yani diyelim ki Peygamberimiz ümmeti için böyle bir şefaat dilerse Cenab-ı Hak bu vesile de affedebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah razı olduğu kimselerin şefaatini kabul edecektir. Mesela kafirler için şefaat fayda vermeyecek. Feme tenfa uhum şefaat şafi. Şefaat et digiderin kafirlere fayda vermez. Ama müminlere fayda verir. Allah şefaat yok demiyor. Menzel lezi yeşre onduhilla bizne. Allah katında şefaat ancak onun izinidir. Zaten Allah izin verirse vermezse kura e, kura acın sararmış, sararmış yapığa bile düşmez. Evet. İnsanın ölmesi bile mümkün değildir. Bu dünyada da böyle ahirette de böyle. Dolayısıyla şefaat Şefaat ya Resulullah yerine biz ya Rabbi peygamberimi peygamberimizi bize şefaat eyle. Peygamberimizin şefaatini bize nail eyle diye dua etmek lazım. Yani evet. ya ya ya Resulullah bize şefaat et diye dua etme yerine doğrusu dileklerimizi isteklerimizi duamızı bizi yaratan Rabbimize yapmalıyız. Evet. Bu daha önemli, önemli evet. bir noktaydı.